Gülten Akın'ın Hayatı ve Şiirleri Gülten Akın'ın Hayatı ve Şiirleri konu başlığı altında bu yazımızda sizlere zamanın en önemli şairlerinden olan Gülten Akın'ı tanıtacağız. Şiirinde dize aralarında Anadolu'nun toplumsal ve siyasal olaylarını bir dönem noktası olarak kaleme almıştır. Gülten Akın'ın hayatını ve yazdığı şiirler sayesinde kazandığı ödülleri Sesli Kitap Arşivi olarak bir oraya getirdik. Cahiliş Tarihimizin hayatına geçmeden önce sitemizde bulunan özelliklerimizden yararlanabilir, sesli kitap dinleyebilirsiniz. Gülten Akın kimdir? Gülten Akın 1933 tarihinde Yozgat'ta dünyaya gelmiştir. 1955 tarihinde Ankara Hukuk Fakültesi'nin dereceyle bitirmiş ve Anadolu'nun farklı illerinde avukatlık ve öğretmenlik yapmıştır. Kaymakam olan eşiyle birlikte Ankara'ya döndükleri zaman Türk Dil Kurumu'nda çalışmıştır. Ardından İnsan Hakları Derneği gibi kuruluşlarda yöneticilik yapmıştır. Gülten Akın, son haber gazetesinde ilk şiirini yayınlamış ve okurları tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanmıştır. Daha sonra o dönemin önemli dergilerinde şiirlerini herkese duyurmuştur. İlk zamanlarda şiirlerinde aşk, doğa ve özlem gibi konularını işlerken, daha sonradan toplumsal problemlere yönelik şiirlere yoğunlaşmıştır. Anadolu insanını sanma şansı yakalayan Gülten Akın, bu durumu ustalıkla yazılarında işlemiştir. Şiirlerinde folklor unsurlarından yararlanmış ve birçok şiiri farklı dillere çevrilmiştir. En popüler şiirlerinden olan Deli Kızın türküsü bestelenmiş ve Sezen Aksu'nun albümüne ismini vermiştir. Gülten Akın'ın kitaplarından olan Sığda, Türk Dil Kurumu şiir ödüllerine ve Ökkeş'in destanı ile de başarı ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Toplumcu ve realist şiirleri benimsemiş, halk şiiri geleneklerine bağlı kalmıştır. Gülten Akın şiir dışında tiyatro ile de uğraşmış, yedi kez kısa tiyatro oyunlarında bulunmuştur. Son Haber Gazetesi'nde ilk şiiri 1951 tarihinde yayınlanmıştır. Ardından Hisar, Tepe mülkiye ve varlık gibi dergilerde şiirleri yayınlanmış ve geniş kitlelere ulaşmıştır. 1980 öncesinde halkın yaşadığı sorunlar onu şiirlerine yansımıştı. Anadolu'ya ve Anadolu insanlarına çok önem veriyordu. Gezip gördüğü yerlerden aldığı ilhamla zenginleşen şiirlerinde, toplumsal sıkıntılarına ve halk şiirlerine de yer vermiştir. Birçok ödüle layık görülmüş ve Cemal Süreya tarafından Şiirin annesi anlamına gelen ümmü şiir unvanı verilmiştir. Şiirleri ve kitaplarıyla hayatında çok fazla ödülün sahibi olan Gülten Akın, 4 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Gülten Akın Şiirleri Rüzgar Saati 1956 İlk Şiir Kitabı Kestim Kara Saçlarımı 1960 İç Çekerken 1964 Kırmızı Karanfil 1971 Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı 1972 Ağıtlar ve Türküler 1976 Seyran Destanı 1979 İlahiler 1983 Sevda Kalıcıdır 1991 Sonra İşte Yaşlandım 1995 Sessiz Arka Bahçeler 1998 Uzak Bir Kıyıda 2003